iki, üç, dört beş, alt yedi olmaz kardeşim olmaz bu işle bu parayla bu borcu dönmez ya nasıl olacak bilmem hayır oğlum Hasan kim dedi sana bu kadar mal aldı doldurdun çiçeği hepsinden önemlisi durup dururken bir sürü dekor yaptın ...ne gerek vardı bu dekora? Bu dekora harcadığın parayla... ...hoca cıyan yüzüncü yılda iki tane villi alırdın. Allah Durup dururken... ...bir masraf yaptın. Salatalık doğrar gibi yazdın çekleri. Ondan sonra hadi... ...düşün bari. Ödeyeceğim diye borçları düşün. İyi bir plan yapmam lazım. Ne yapmamız lazım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...tabii ya... ...tabii canım ne düşünüyorsun Hasan... <gülüyor> ...bismillah deyip... ...açtın mı dükkanı... ...tevekkül Allah. ...tabii ya... ...Allah Kerim... ...Allah Kerim ya... ...Allah büyük tabi... İyi <gülüyor> e, ...ya müşteri gelmezse ne olacak... <gülüyor> ...korban olduğum Allah'ım... ...bir bakmışsın... ...bir oradan, bir oradan, bir oradan... ...müşterileri yağdırı uğru... <gülüyor> Ondan sonra bir o çiçek, bir sandıklı çiçektirken derken satan, Ondan sonra çeki yatırın iki gün sonra. Allah kerim bakarım. Allah kerim. Onu titriyor bu Alo. Buyur hanım. Tamam akşam oldu zaten. Kapatacağım ben de dükkanı. He he. Hazırla sen hazırla yemeğe. yemeğe hazırla. Isıt bakalım ısıt. Tamam canım. Var mı gelecek bir şey? Yok. İyi. Hadi görüşürük. Tamam ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Edep yahu. Ediyorum. Ulu ortada olmaz ki bu şeyler. Allah'tan korkun be. Ulu hiç Edep hayal bir şey Sen kalmamış ya. ya. Ortalık bozulmuş arkadaş ya. Tabii. Allah Allah Allah Hayırdır Musa kızdırmışlar güne Selam Selamun Aleyküm Aleyküm selam Süslü merhaba Merhaba Nasılsın? İyidir iyi diyelim iyi olalım ya işte İyisin iyisin <gülüyor> Eve gideceğim de dükkanı kapatacağım Çocuklar Beğendikçe... telefon Çocuklar telefon açtılar yine Ben de senin yanına geldiydim ya biraz oturalım muhabbet edelim şöyle Kardeşim akşam oldu sen de açık göleydin ya Ya işte bu saatte anca izin alabildik geldik işte Yav biraz tavla atalım gidersin Abi ya. Abi telefon etti çocuklar yemeğe hazırlan şimdi olmaz ya. Beni kızdırma bir gidersem bir daha gelmem yanına. Yav kardeşim erken gel yarın erken gel. Yarın biraz daha çık izin al. Erkenden gel şöyle. Ya sen... Git Tazi yanına gelin. ama ya. bak bir dakika küşeceksen olma tamam küşme. Küşme. Bir yer oynarım. Tamam hadi. Tamam. Yine hemen başlamadan moralimi bozdun ondan sonra <gülüyor> yıkacaksın yine ha. Seni her zaman yıkıyor ben zaten canım. Hadi gel bakayım bir de. Yıkılan pehlivan güreşe doymazmış zaten. Şu TV'de bir kaset koy. Hadi koyun bari. Senin gibi böyle kızıyorlar ondan sonra tavlayı kırıyorlar. Hadi bari. Eee ne var mı yok? Ne olsun ya? İş yok, git yok, para yok, kul Nasıl olacak bu işler? Bu memleketin hali nasıl olacak? Allah kerimdir ya kafanı yorma. Onunla da bir uğraşanlar vardır ya. İyi oldu geldin lan. Şimdi neşem açılır. Yalnız böyle kızdırmadan oyna. Aç bak şiş eki, geldi. Usta adam ya şiş atarmış ya dayı. <gülüyor> i̇ki bir. <mi? gülüyor> Hadi oğlum kemik. Percise. Severler güzeli kendisi. Hadi bakalım. Hep iki bir geliyor ya. Bizim İbrahim'i yapmış bugün gördün ya, mü? Bu? ya çok ay. Hadi bak, böyle şirket Hadi bırakalım. ya oynayla oyna Nereye geliyor? Çok ayıp oluyor dedim ama Sonra koy, koydular çiftleri ay. Sizden dinledim neyse Dört <gülüyor> tam, çikilere çikilere bak. Dört tane canavar Hehehehe Zarları tuttana bak Tutmuyorum, zar filan tutmuyom ya Bak ulan arkadaş bunda iki birden başka bir töbe şey yok mu ya? Töbe geçen biz ya töbe Ben seninle giyeceğim tavla oynamayacağım Mübarak dur bağır Tağırmıyorum ya Kızdırmadan oynayacaksın Bak. Su iki, su da iki. Al, üç iki. Hadi oğlum kemik, anı. Üstü. Su iki, su da iki. Hadi oğlum kemik, sabahsının düğünü. Su iki, su da iki. Hehehehe. Ulan iyi ki geldin ya. Ulan bize niye gelmiyor bu? Bu da düşer. Ya Allah! Ellerin zar atarken... ...dudaklarından çıkan kelamı... ...kulakların işitmedi mi? Arşı titrettin! Farkında değil misin dostum? Farkında değil misin? Nasıl olur böyle bir şey? Ellerin zar atarken... ...nasıl olur da... ...dudaklarından o kelam çıktı? Nasıl? Dudaklarından kelam çıkarken... Nasıl olur ellerin zar atar? Söylesene bana. Nasıl yaptın sen bu işi? Nasıl? Biraz önce şikayetçi olan sen değil miydin? Sokaklardaki edepsizlikten şikayet eden sen değil miydin? Ortalık bozulmuş diyen sen değil miydin? Şimdi sen o sokaklardaki edepsizlikten daha büyük bir edepsizliğe sen yapıyorsun. Allah derken zar atıyorsun. Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım... ...bu nasıl bir çelişkili hayat böyle? Bu nasıl bir şey? Hiç olacak şey mi? Allah derken bir yandan... ...bir yandan Allah'ın haram ettikleri... ...ha daha beteri... ...daha beteri... ...bununkinden daha beteri... ...bir yandan Allah diyen meclisler... ...bir yandan o meclislerin içine sokulan... ...dedikodular ve gıybetler... ...dudaklar... ...bir kelime öncesi Allah derken... ...bir kelime sonrası dedikodu ve gıybetler... ...koca bir cemiyeti öldüren... ...günahlar... ...bu nasıl bir iş böyle? Bir yandan Allah derken... ...çiçekçi... ...ne yapıyorsunuz siz çiçekçi? Bir efkar dağıtalım dediydik abi. Efkar dağıtmak mı? Müminler efkar dağıtmaz. Efkarlıdırlar zaten. ...evkâr olmazsa, dert olmazsa... ...nasıl olacak bu iş? Tam akşam oldu. Dükkanı kapatacağım, çocuklar da telefon açtıydı. Geliyorum yemeği hazırlayın dedim, geldi. Arkadaşımız, akşama kadar yüz yüze bakıyoruz. İyi de müşterim. Devamlı çiçek alır benden. Hani gelmiş, biraz dedi sohbet edelim. Biri keli atalım falan dedi. Ya dedim gideceğim, çocuklar evde bekler falan dedim... Küştü gidiyordu. Hani küştürmeyelim dedik. Arkadaşımız kıramadık bir el oynayalım dedik abi. Kıramadın ha? Kıramadım. Elleriyle zar atarken Allah diyen arkadaşını kıramadın öyle mi? <gülüyor> ha, bu kırmama kuruna neler yapıyoruz diye Ve yüze görüyoruz diye. Ha, kırmama kuruna. Arkadaşım, aman kırılmasın. Dedi ko diyor ama ne yapasın? dinleyivereyim. Koca bir cemiyeti yıktık ellerimizle. Kıramadın ha? Onu kıramadın, öyle yaptın ama... ...Rabbini kırdın. Sana arkadaşından daha yakın gerçek dostu. Onu kırdın. Biraz önce sen değil miydin çiçekçi? Allah kerimdir diyen, Allah büyüktür diyen sen değil miydin? Bunları söylerken çiçekler bir başka canlanıyordu. Bir başka kokuyorlardı. Her şey o kadar güzelleşiyordu ki. Ama şimdi... Bu yaptıklarınla sanki her bir şeyi alıp ayaklarının altında eziyorsun. Bu nasıl bir çelişki çiçekçi? allah Kerim abi iyi diyorsun allah Kerim. Ama çekleri ödeyemezsen benim de halim vahim. Dükkan elden gidiyor abi dükkanı kurtaramayacağım. Ne diyorsun sen çiçekçi? Hala ne dediğinin farkında değilsin. Dudakların allah Kerim diyor. <gülüyor> ne demek allah Kerim? O bana yardım eder. O, o deyince o dünyandır. Öyleyse bu dert... ...bu endişe neden? Neden çiçekçi? Yoksa dudaklarının söylediğine kalbin inanmıyor mu? İman... ...dudaklarının söylediğine kalbinin inanması değil mi? Çiçekçi... ...ne diyorsun sen böyle? Ya abi... ...kuru kuruya da Allah kerim demeli olmuyor. Alacaklar geldi parasını istiyor. Borçlar parasını istiyor. Ya, evet... ...kuru kuruya olmuyor çiçekçi. Evet... Sadece dudaklarının söylemesiyle Allah'ın yardımı gelmiyor. Kalbinin de söylemesi lazım. O zaman gelir yardım. O zaman. Allah kerim. Evet. Çeçe, İstersen bir şey yapalım ha. Hadi getir. Bir iki elde beraber tavla atalım ha. Bizim ha? tavlayla ha, Senin tavlayla istersin ha Hatta getir tavla atarken zar atarken Bir yandan da Türkiye'yi kurtaralım Dünyayı kurtaralım hatta Ne dersin ha çok yakışır <gülüyor> Valla abi Ben dükkanı bir kurtarayım Dünyayı kim kurtarırsa kurtarsın Benim derdim dükkan <gülüyor> Dükkanı sen kurtaramazsın çiçekçi Seni sen kurtaramazsın Seni ancak Allah kurtarır ...ancak Allah kurtarır. Dara düştüğünüzde, sıkıntılandığınız zaman... ...Allah'tan yardım dileyin. Sabır ve namazla demiyor mu? Çiçekçi... ...yoksa... ...yoksa çiçekçi... ...bu sıkıntılı hallerin... ...Allah'ın yardımının gelmeyişi filan... ...yoksa... ...namazlar çiçekçi... ...namazlar... ...e... Malum abi iş yok, iş yok. Biraz da maddi sıkıntı var. Ee, öyle olunca tek başıma çalışırım dükkanda. Öyle olunca hmm. yanıma bir tane yardımcı alamadım. Alamayınca da hani e, böyle tek başıma olunca dükkanda gelen müşterinin ayağı kesilmesin. Hani dükkanı kafalı görev de öbür taraflara falan gitmesin diyerekten vakit namazlarında kapatamıyorum. Ama ama her cuma dükkanı kitler cumamı kılarım abi. Cuma evet. namazımı geçirmem. Çiçek, cuma mı kılarım? İnşallah. Demek cumaları hiç kaçırmıyorsun? Hiç ha? kaçırmam abi. Cuma mı kılarım? <gülüyor> Çekçi kaç yaşındasın? 32 yaşındayım abi. Daha dün çocuktun ya. <gülüyor> ya dün şu oralarda top oynadık. Ben bu mahallede büyüdüm abi. Hı hı. Burası bizim kendi mahalle. Çocukluktan beri bu mahalledeyim. Ha. Kimdirdi benim bu, bu mahalleye çiçek dükkanı açacağım diye. Hiç aklıma gelmezdi. Benim bile aklıma gelmezdi ya. Allah. Buralarda top oynardık biz. Ne çabuk geçti değil mi? <gülüyor> ee, ya abi. Şu arka okulda okudum ben işte. Öğrenci yılları filan geçti gitti ya. Nasıl geçtiğini anlayamadık ya. Yani. Ne çabuk geçiyor değil mi? Abi yıllar birden geçti gitti ya. Bir bakmışsın. Allah Allah. Şöyle Bir bakmışsın, bakmışsın. ölmüşsün. Anam. <Gülüyor> Daha genciz abi ya. <gülüyor> Daha gençim abi. Ölüme... Ama hayat bu ya, ölüme çok var abi daha ya. <gülüyor> <gencim. gülüyor> Ama biz Müslümanız değil mi seyceci? Tabii. Benim ne zaman geleceğe belli olmaz değil mi? Tabii canım. Ne fark eder? Onlar da çabuk geçer ve Çiçekçi. İstersen sor, 90 yaşında, 70 yaşında birisi var mı? Ha? Onlar da diyecekler. Daha dün çocuktum ya, çabuk geçi verdi. Bu dünya çok kısa geçecekci. Hımm, değil mi? Ama bu dünya çok kısa da, ya öteki taraf. Ben yani bu tarafı gördüğüm için biliyorum da... ...öbür tarafı görmediğim için bilmiyorum abi. <gülüyor> ama biz Müslümanız çiçekçi işte değil mi elhamdülillah? Tabii canım. Elhamdülillah. Değil mi yani? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki... ...bu dünya çok kısadır ama öbür taraf... ...öbür taraf, öbür taraf... ...ebedi bir hayat. ha çiçekçi Ta değil mi? Tabii canım küçükken nenelerimiz dedelerimizi anladırlardı bize. Değil mi yani? Ama bir şey anlamazdık yani kaval dinler gibi dinlerdik. <gülüyor> Ama biz Müslümanız değil mi çiçekçi? Tabii canım. Peygamberimiz ne derse iman ederiz değil mi? Elhamdülillah. Dünyada ne kadar kalacaksan o kadar çalışıyor Ahirette de ne kadar kalacaksan orası içinde o kadar çalış diyor. Değil mi çiçekçi? Tabii canım. Değil mi yani? Tabii tabii. Koca bir hafta dünya için çiçekçi. Haftada bir kere 5-10 dakika ahiret için. Bu nasıl bir denge çiçekçi? Bu nasıl bir denge böyle, çiçekçi? İyi. Abi, sohbete doyum olmuyor ne ama çocuklar telefon ettiydi. Hı. Yemek hazırlanmış da şimdi, hani yemeği de ısıtmıştır, hani hı. çocuklar bu iç çak çak yemek ister, değil mi? Abi, kurban oluyorum, dua et, çaklara ödeme verim ya. Hı hı hı. Ben yemeği soğutmayayım abi. Hadi, hadi bana bir sade. Çiçekçi, merak etme. Eğer yemek soğumuşsa bu gidişle götürürsün ahiretteki ateşte ısıtırsın. çek Aman Allah'ım. Ben ne yapıyorum böyle? Aman Allah'ım. Ben ne yapıyorum? Allah'ın bir kulunu hesaba çekiyorum. Ben ne yapıyorum? Ben kimim böyle? Aman Allah'ım. ...ben Müslüman değil mi? Hey bir bak şu şeklime. Ben Müslüman. Aman Allah'ım bir Müslüman böyle bir şeyi nasıl yapar? Allah'ın kullarına hesaba nasıl çeker? Ben kim oluyorum ki? Aman Allah'ım. Bir de onu kalkmış ahiretle korkutuyorum. Onu korkutuyorum. Aman Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım affet. Allah'ım affet. <gülüyor> ...daha yeni okudum. Daha yeni okudum. İmam-ı Kazalide okudum. İsrailoğullarından bir tanesi... ...insanları korkutuyormuş. Allah da onu... ...gel bakalım... ...sen benim kullarım mı korkuttun? Gel bir de ben seni ahirette korkutayım... ...demiş. <Gülüyor> ''Aman Allah'ım, ben ne yapıyorum böyle? Ne yapıyorum böyle? Neden göründüğüm gibi yaşayamıyorum? Madem adım Müslüman'dı, ben nasıl olurdu Allah'ın kullarından hesap sorarım? Ben kimim ki?'' ''Aman Allah'ım, bu nasıl bir çelişki böyle? Nasıl bir çelişki? Aman Allah'ım, daha başka böyle yaptıklarım var mı? Aman Allah'ım, acaba ne kadar, ne kadar çok?'' Aman Allah'ım... ...aman Allah'ım... ...bir de Müslümanlıktan konuşuyorum... ...şu elbiselerim, şu giydiklerim... ...benden hesap sorsun... ...Müslümanlık... ...hesaba çekilmeden önce... ...kendini hesaba çekmek değil miydi? Aman Allah'ım... ...bense hep başkalarının suçlu tayin ediyorum... ...siz suçlusunuz diyorum herkese... ...şu ortalık sizin yüzünüzden bozuldu diyorum... ...ya ben ya kendim... ...bıraktığım sakalımın her seni benden hesap sorsun. Aman Allah'ım... ...aman Allah'ım... ...aman Allah'ım ne yapıyorum ben... ...Allah'ım... ...dünyayı kurtaracağım derken... ...dünyaya dalmışım da haberim yok... Dünyayı kurtarmak adına dünyaya sarılmışım daha haberim yok. Aman Allah'ım. Hayır. Hayır ahiretime koşmalıyım. Ahiretime koşmalıyım. Ahiretim için bir şeyler yapmalıyım. Daha çok şeyler yapmalıyım. Seccadem. Seccadem gelsin. Alnım secdelere uzansın. Tesbihin nerede? Tesbihin. Sabahlara kadar tesbihler çekeyim. Ha, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman eden. Sanki. Sanki acı çekiyorum. Aman Allah'ım. Dünyayı bırakmalıyım ama ama eziliyorum. Birilerine minnet eder hale düşüyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ayaklar altında eziliyorum. Dünyayı bırakınca aman Allah'ım. Hayır hayır. Bırakmam lazım dünyayı da. Dünyayı halletmem lazım. Çalışmam lazım, çalışmam lazım, dünya için çalışmam lazım, ezilmemem lazım, ayaklar altında çiğnenmemem lazım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, dünya, dünya, ne oldu, namazlar ne oldu, ezanlar mı, ikinci ezan mı okundu, üçüncüsü mü okundu, namazlarım, hayır dünya bırak beni. Hayır ahiretim. Ahiretim için çalışmalıyım. Ahiretim için bir şeyler yapmalıyım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine eziliyorum. Dünyayı vurgunca yine. Aman Allah'ım. Hayır. Dünya. Dünya. Çalışmalıyım. Hayır. Yoksa onurumu çiğnizeceğim. Dünya. Dünya. Aman Allah'ım. Hayır olmuyor. Ahiret. Ahiret. Dünya. Hayır. Hayır. Hayır. Dünya Ahiret Aman Allah'ım ikisinin birbirinden ayrı olduğunu Kim söyledi Neden beni böyle aldattılar Oysa ikisi İç içeydi birlikteydi Nasıl acımasızca Dünyayı ahiretten etik kemikten ayırırcasına Acımasızca ayırdım Gücüme kaybettim, acizleştim iyice. Her şey, de, ahlakım da, dünyam da acizleştim. Gücüme kaybettim. Aman Allah'ım, çok acizleştim. Soldu. Kim dedi? İkisi birbirinden ayrı. O başka şey, o başka şey diye kim dedi? Gücümü kırmak isteyenler mi yoksa? <gülüyor> dengemi kaybettim, dengemi. Ama bakın, ayaktayım, dengedeyim. Allah'a hamdolsun. Allah'ın büyük lütfu denge. <gülüyor> Bir berbere gittim. <gülüyor> ...adımız göz ya. Dertliler bizi görünce hemen dertlerini anlatırlar. Berber arkadaş... ...bir kızım var dedi... 20 yaşlarında. Abi çok dertliyim. Kızımın her şeyi var. Her şey mükemmel. Ama bir tek dengesi yok. Oturamıyor bile dengesi olmadığı için. Bütün doktorlara gittim çare bulamadım. Kızım... Bir odadan bir odaya geçerken sürünerek geçebiliyor Ne büyük şeymiş denge Ama işte ayaktayım Dengem var Bedenimin Cesedimin dengesi var Ama ruhumda dengeyi kaybetmişim genç kızı sürme. Ruhumda denge olduktan sonra korkma İzler ki ruhun yerlerde sürünmesin ...gücümü kaybettim dengemi. ...ayaklar altında çelenir oldum... ...hesap sorsun benden... ...gözlerini bana dikmiş ümitle beni bekleyenler... ...ne yaptım gücünü diye hesap sorsunlar benden... ...hesap sorsun benden... ...bir küçük çocuk... ...bağdatlı küçük Ahmet hesap sorsun benden... Hesap sorsun benden Bombaların altında Evleri değil Hayalleri yıkılan genç kızlar Hesap sorsunlar benden Kendisi için yaşayanlar kötülerdir Bir zamanlar bu eller Dünyadaki tüm mazlumların başını okşardı Şimdi kendi başıma bile götüremeyecek kadar acizleştim Hesap sorsunlar benden Hacı çeken analar Hesap sorsunlar benden Söyle be kardeş Bu sabah sadece kendin için mi uyandın Söyle be bacım Bugün yemeklerini sadece kendin için mi pişirdin Nasıl oldu? Yoksa sadece kendiniz için mi? Sadece kendinizi cennete sokmak için mi yaşıyorsunuz? Sadece kendisini düşünenler cennete nasıl girebilir? Nasıl girebilir? Allah'ım... Allah'ım... Allah'ım. Ne oldu bize? Ne oldu bize böyle? Ne büyük günahmış. Sadece kendi hayatımızdaki günahlar sanıyorum. Farkında değiliz. Nice büyük günahlar var. Küçük yavrum. Anadolu'nun çocuğu. Sana güzel örnek olamadığım için bağışla, affet, affet, Allahım. Ne büyük beballara, ne büyük kınallara giriyorum, haberim yok, haberim yok Allahım. Allah. Im. Allah ım. You know Nala benim halim Söyleyin dostlar Nala benim halim Ne dünyaya yaranabildim Ne ailesime bir şey yapabildim Koparınca ikisini birbirinden Bir işe yaramaz oldum Allah'ım Kapına geldim Allahım. Kapına geldim Allahım. Allah, iki korkuyu bir arada bulundurman diyor. Dünyada benden korkanlara ahirette korku yoktur diyor. Senden korkmadan yaptım bunları. Kapına geldim Allah'ım. Kapına geldim Allah'ım. Afiyet olsun. Dünyanı kurtar dediler bana. Dünyanı kurtar. Neyini kurtarayım dünyanın? Neyini? Dünyanı neyini kurtarayım? Dünyanı kurtar dediler bana. Kurtar. Yarınlarını kurtar hangi yarın? Dünyanın yarını aynet değil miydi? <gülüyor> Neyini kurtaraydım şu dünya? Neyini? Söyle bana. Neyini? Genç kız, delikanlım, yağsız delikanlım. Yüreğini kurtar delikanlım, kalbini kurtar gönlünü. Eğer gönlün olmazsa insan bir olamaz. <gülüyor> Kurtar mısın? Ne çıkar dünyayı? Eğini kurtaracaksın. Eğini? Neyini? <gülüyor> Dünyanı kurtar ha. Dünyanı kurtar. Şu ol bu ol evladım. Aman. <gülüyor> Eğini kurtaracak. <gülüyor> Yüreğini kurtar. Gönlünü kurtar. Bana diyen olmadı. Ben sana söylemeye geldim. Gönlümün her hadedir. Bir çocuk sordu bana gündüz programdan sonra. Bu kadar şeyi nasıl ezberliyorsun amca diye. Yavrum ben ezberlemiyorum ki dedim. Peki nasıl bu kadar şeyi aklına atıyorsun? Sen en çok neyi biliyorsun bir tane Bana ödev yapmayı yarım saat boyunca anlatabilir misin? Daha çok anlatırım amca dedi. Çünkü biliyorum bunu. Yavrum işitmedin mi acılarımı söyledim mi? Ben de acıları biliyorum. Acıları. İstersen sana günlerce konuşayım. Günlerce vaktim varsa. Yüreğini kurtar genç kız. Elekandım. Başka kurtarılacak bir şey yok. Yüreğini kurtarırsan o zaman olur. Kime benzeyeceğim ben peki? Kime benzeyeceğim? Şu ekranlarda bana gösterilen sahteliklerim... ...hepsinin peşinden koşanlara mı? Kime? Kime? Hakkını helal çocuk. Sana güzel örnek olamadım. Bir tanem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...asabım... ...göklerdeki yıldızlar gibidir diyordu. Hangisine uyarsanız... yolunu bulursunuz. Sen şimdi öğren onları... Anlıyor musun genç? Şimdi öğren Fatimayı. Şimdi öğren. Aişe'yi. Anlıyor musun? Hamza'yı, Musab'ı. Ebubekir geliyor aklıma. Ebubekir öğreniyorum. Saçım sakalım ağdıktan sonra dikkat edin. Aslında ben elhamdülillah. Rabbim anamdan, babamdan razı olsun. Çocukluğumdan beri Müslümanım. Ama işin hakikatini, özünü... ...böylesine kavramak... ...ne yapsın onlardan? Onlar da o kadar biliyordu işte. Uhud Harbi'ydi hani. Uhud Harbi. <Gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...ne zaman Uhud'dan geçse... ...ağlıyordu. ...ve zaman gelse... ...sevdiklerini kaybetmişti orada. Çok sevdiği... ...amcası Hamza'yı... ...Seydüç Eda... ...şiğerlerini parçalamışlardı orada. Abdullah bin Çağış da öyle. Ya Musab... ...Mekke'nin yakışıklı delikanlısı Musab... ...tatlı değil de Musab. Musab şehit düşmüştü. Nasıl buldular onu biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...Uğud Harbi'nden sonra şehitleri, yarılları ezmeye çıktı. Şehitlere Bir baktı ki Musab'ı. Ama Musab'ı nasıl buldu biliyor musunuz? Yüzünü Uğud'un kumlarına, toprağına gömmüştü. Sanki yüzünü saklıyordu. İslam alimlerinden öğrendi. Neden diye. Bir insan canını Rabbine verirken o anda onu yapamazdı normalde. Ama Musab bu. Ya Resulallah seni koruyamadım. Sen önce düştüm. Seni koruyamadan şehit oldum. Sana karşı vazifelerimi yapamadım ya Resulallah. Şimdi benim yanıma gelecek. Bana bakacak. Peki ben onun yüzüne nasıl bakacağım diye. Yüzünü oğudun kumlarına gömmüştüm. Musab! Ya ben yüzümü derlere gömeyim. Resulullah'ın emanetini koruyamadım diye. Atasülemi rahmetullahi aleyh. Her gün burnunun ucuna bakarmış. Günahlardan yüzüm karardı mı acaba diye. Atasülemi. Sıklarınızı kaçırmak istiyorum o yüzden çok uyuduk diye. Oğul <Gülüyor> Tarbin'den önce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduya yardım ediniz dedi. Herkes bir şeyler getirdi. Resulullah diyordu çünkü herkes bir şeyler getirdi. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh her şeyini getirdi. Cebinde ne var ne olsa değil her şeyini evinde farkında ne varsa her şeyini getirdi. Her şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bu halini görünce İha Ebu Bekir dedi. Görüyorum ki her şeyini getirmişsin. çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmadın mı Ya Resulallah Evladı ihalime, Allah'ı ve Resulünü bıraktım Onlara Allah ve Resulü yeter Onlara Allah ve Resulünü bıraktım Onlara Allah ve Resulü yeter Allah ve Resulü yeter yeter yeter yeter Yetmez miyim Dünyaya sahip çık şunu da al Bunu da al diye Dünyayı kapışmaya koşanlar yeter Bizim adımız Müslüman Allah ve Resulü Yetmez mi oldu Yetmez mi oldu Yetmez mi oldu Ben bu Bekir gibi olamam. Ama hiç olmazsa... ...ona benzemeli değil miyim? Küçük çocuk... ...babacığın sana çikolata getirirse... ...bir tanem... ...hemen al... ...hemen al... ...kötürün, arkadaşlarınla paylaş. Tamam mı yavrum? <gülüyor> ...şu dünyayı kapışmaya çalışan... ...bu yüzden savaşlar çıkaran... ...her şey benim olsun... ...yeryüzünde her şey benim olsun... ...bütün zenginlikler... ...yer altı, yer üstü ne varsa... ...her şey benim olsun... ...petroller benim olsun diye savaşlar çıkaranlar gibi olma. Sen Müslümansın çocuk... ...götür o çikolatayı... ...arkadaşlarınla paylaş... ...hatta... ...hatta babası çikolata alamayan bir arkadaşın varsa... götür Ebubekir Bekir gibi hepsini ona ver. Allah'ım bana çok şeyler verdin ama ben sana bir şey veremedim. Ben sana bir şey veremedim Adımızı çoğa say Allah'ım Sana kulluk edemedim Kulluk deyince aklıma Ömer geliyor Ömer Gözü yaşlı Ömer Taşı kediğine koyan Ömer Adil Ömer Kul Ömer Hani Onun İslam'dan önceki Şirk dönemi var yani Müşriklerin arasındaydı Katı kalpli birisiydi o zaman Taş yürekli Resulullah'ın duasıydı Allah'ın seçtiğiydi Ama Rasulullah dua etti Ya Rabbi iki Ömer'den birini İslam'a Nasip etti. Biri Ebu Cehil. Diğeri ol. Hattabog. Allah Hattaboğlu'nu seçti. Yeryüzüne onunla adaletini göstermek için. Adaletin ne olduğunu göstermek için. Hani o müşriklerin arasındaydı. O gün belinde kılıçıyla Resulullah'ı öldürmeye gelmişti hani. Hani Allah onu getirmişti oraya. Ve Allah ona o gün iman nasip etti. Bir saat önce müşrikti. Bir saat önce şirk içindeydi. Allah diledi mi neler oluyor? Kimseyi sakın hor görmeyin. Bir saat sonra Ömer gibi cennetlik oluverir bilemezsin. Bir saat sonra Allah'ın kullarını hor görmeyin sakın. Hiçbirisini. Hiçbirini. Ömer. İman etti. İşte o günden sonra yumuşacık kalbi oldu. Yumuşacık. Öyle değil mi? İman insanın kalbini nasıl yumuşatır değil mi? Ömer. Ömer. O günden sonra hep ağladı. Hakikatleri öğrenince... ...hangisini ağlamasındı ki? Taş yürekliyken... Çocuk bebeği kız doğdu diye diri diri toprağa gömenlerden birisiydi. <gülüyor> Ama iman ettikten sonra kavruldu yüreği. Hani babalar kızlarını, kızar babalarını çok sever ya hani. Ömer o zaman yandı. Yüreği nasıl yapmıştı bu? <gülüyor> Ömer alıyordu. Günahkarlar çetin bir. Azaba çar olacaklar. Azap görecekler ayetini duyduğu zaman... ...Ömer hastalanırdı. Bir ay sürerdi. Herkes geçmiş olsuna giderdi ona. Söyle bana. Ey kalbim söyle bana. Sen bir kere Kur'an ayetlerini duyduğunda... ...bir gün bile değil... ...bir saat olsun hastalandığın oldu mu? Ömer... Ömer! Oysa Ömer cennetle müjdenemişti. Rabbine karşı... ...eksiklerinden, günahlarından, hatalarından dolayı diye... ...zaten Müslüman olduktan sonra ne günahı vardı ki? Ve yine de çekinir korkardı Rabbinden. Keşke anam Ömer'i doğurmayaydı derdi ahireti düşündükçe... ...Ömer... Ayetleri duyunca hastalanırdı. Dizenin bağı çözülür, rıçkırıklara boğulur. Hatta bayılırdı. Saatler sürdü olurdu. Kimse ayırtamazdı onu. Yine öyle bir gün. Kur'an-ı Kerim'den ayetler duydu. Ahiretle, maaşlarla ilgili. Kıl be kıl her şeyin hesabını ile ilgili. Ha! Ömer kendinden geçti ve bayıldı. Kimse ayırtamadı. Saatler sürdü kimse ayırtamadı Ömer'i. Bir doktor yok mu? Bir hemşire yok mu? Hadi bir şeyler yapalım Ömer'i ayırtalım. Çekilin kenara dedi bir sahabi. Onun nasıl ayırtılacağını ben biliyorum. Bütün herkesi onun başından uzaklaştırdı. Ve sonra o sahabi Ömer'in başucuna eğildi. Ömer yerde baygın yatıyordu. Eğildi ve Ömer'in kulağına fısıldadı. Kalk ya Ömer. Namaz vakti geçiyor. Ömer! Kırla bir yerinden! Korkma ablet salmaya! Ömer! Ya Ömer! Sevgili Ömer! <gülüyor> Bak ben baygın falan değilim ya Ömer Kulaklarım işitiyor Ezanları duyuyorum kulaklar ya Ömer Gerçek dostlarım arkadaşlarım Hatta hadi namaz geçiyor diye ikaz ediyorlar Hele durun arkadaşlar Hele durun şu ödemeleri bir yapalım Hele durun, Hele durun. Şu yemekler bir bitsin Şu pastalar bir bitsin Geçen namazlar Namazda Namaz dinin direği demişti peygamberim Kendi ellerimle mi yıktım direği Ahiretimi Geride sadece dünya mı kaldı bana Kim istiyorsa Mübarek olsun ona İyi güzel çocuk Tatlı çocuk namaz kıl bir tanem Yorum bir tanem. Ağaç yaşken eğiliyor bir tanem. Güneş doğmadan önce sabahları kalk bir tanem. Anne babana söyle seni de kaldırsınlar sabaha. Ama eğer ama eğer annen baban hem bir yandan Allah kerimdir deyip hem de Rablerine güvenmeyerek bütün dünyayı her işi ben halledeceğim deyip dünyayı omuzlarına almış akşama kadar taşımışlarsa ve dünya onları yormuşsa ve sabaha uyanamazlarsa eğer sen kalk Ömer gibi vırla yatağından. Git annecine babacına. Kıyamam size annem babamdı. Kalkın bir Allah bizi çağırıyordu. Çöllerde kalmışım sanki. Çöllerde. Nasıl oldu böyle? Nasıl oldu? Çöllerde kalmışım sanki. Her yanda tuzaklar. Hayır hayır. Her yanda tuzaklar. Nasıl oldu bu böyle? Aman Allah'ım. Çöllerdeyim sanki. Tuzaklara düşmüşüm. Aslında bu böyle olmazdı. Nasıl oldu? Nasıl girdim ben bu çöle? Sanki tiş çölü. Tiş çölünü bilir misiniz? Kudüs ile Kahire arasında. Uçsuz bucaksız çöl. Acımasız çöl. İnceden inceye kumları varmış. İnceden inceye kumları ticinlüm. <gülüyor> Öyle ince kumlar ki... ...kum fırtınası etsiği zaman... ...insan vücudunun derisinden içine giren kum. O deriden içeri girdi mi... ...artık öldürücü oluyor. <gülüyor> İnceden inceye tuzaklara düşmüşüm. Tuzaklara. <gülüyor> ticinlüm... ...kumlarından daha ince tuzaklar... tam işte, işte evet evet, işte burada, güzellik iyilik burada derken bir tuzak, hayır orada değil, burada derken bir başka tuzak, güzel gibi görünürken, ama göründükleri gibi olmuyorlar. ...tuzaklar başka türlü hazırlanıyor... ...inceden inceye tuzaklar... ...sanki tih çölü, sanki tih çölü... ...gündüzleri yakıcı... ...kavurucu sıcak ve güneş... ...her sabah yandığımda ...hayatın yakıcı tuzaklarına... ...dertlerine, ızdıraplarına... ...ya akşamları... ...tih çölü, dondurucu ayazı... ...öldürücü bir soğuğu varmış... ...sanki bu asır... ...üşüyorum... ...üşüyorum... ...dolmak üzereyim... Kalbim donmuş zaten است. تنگش کرده است. beraber olsaydı bu O کرده است. تنگش کرده است. تنگش کرده است. تنگش کرده است. تنگش کرده است. تنگش کرده acımasız tişörü Kudüs ile kahine arasındaki acımasız tişörü zehirli aklepler, yihanlar aşerat. sanki bu asır nereden çıkacağı belli değil ne taraftan geleceği belli değil ne taraftan kalbimi nereden zehirleyecekler belli değil seni seviyorum diye yaklaşır sana anlıyor musun genç kız delikanlı ...sonra seni zehir deyiveririm. Haa... ...teh çölü acımasız. Sanki bu asır teh çölü. Haa... ...çıkmalıyım. Yoksa sen de benim gibi dertli misin ha? Yoksa sen de benim gibi... ...hacımı çekme desene. Yoksa sen de mi bacım mı? Söylesene kardeş. Yoksa sen de benim gibi teh çölünde... ...kavuruyor musun? Hacı mı çekiyorsun yoksa? Yoksa sen de mi? Çıkmalıyım bu tih çölünden. Çıkmalıyız. Anlıyor musun? Çıkmalıyız. Mutlaka çıkmalıyız. Hadi. Ver 50 bana ama... Nereye gideceğiz? Ne tarafa gideceğiz? Ne yandan çıkılır? Uçsuz bucaksız bir tih çölü. Bulmalıyım. Birileri var mı bu tih geçen? Onu bulmalıyım. Evet. Bu tih yüreğimde hissettiğimde... ...tih geçen var mı diye araştırdım. Evet. Musa aleyhisselam. Kudüs ile Kairi arasındaki, Mısır arasındaki uçsuz uzaksız çöl, açımasız til çölü, bir peygamber turdağında Rabbi ile konuşan olsa, Kelimullah, til çölüne o ok geçmiş. Ama o bir peygamber, Allah peygamberlerine mucizeler vermiştir. Ben onun gibi nasıl yapabilirim, yapamam. Peki ya başka geçen birisi var mı Tihönlü? Başka bir geçen var mı diye tarih sayfalarını karıştırmaya başladım geriye doğru. Karşıma Napolyon çıktı. Bir askeri deha denilen Napolyon. Ha, hakimiyet için. Ha, Tihönlü bu yüzden gitmiş. Evet, hakimiyet kuracak. Şu şifreyi ele geçirmek isteyenler gibi. Ha, Napolyon askerleriyle tek çöle girmiş. Daha bir günlük yol gidemeden askerleri çıldırmış. Birbirlerini vurmaya başlamışlar. Napolyon askerlerin toplayarak gerisin geriye zor kaçmış. <gülüyor> Var mıydı başka peki geçen? Musa aleyhisselamdan başka geçen yok muydu? Bulmalıyım. Kim olduğu önemli değil. Ama nasıl geçti eğer geçtiyse... Onu bulmalıyım ki ben de bu tih çölünden çıkayım. Bu asrın tih çölünden. <gülüyor> buldum. Evet, sayfaları karıştırdım tarihim. Ve buldum o geceyi. <gülüyor> Çok sevindim. Çünkü tanıdığım birisi çıktı. Karşıma yakınım, ecdadım. Evet. Yavuz Sultan Selim Han geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Musa aleyhisselamdan sonra... ...bugüne değin insanlık tarihinde... ...Musa'dan sonra tih çölünü... ...bir tek Yavuz geçmiş. Onu buldum. O, maksadım... ...onu övmek değildi. Ha ...Yavuz'a Rabbim... ...gani gani rahmet eylesin. Onlar yaşamışlar. Ama nasıl geçmiş? Bana merak ediyorum. Yavuz'un çok şeyini öğrendim ama... ...tih çölünden nasıl geçmiş? Ha. Neden gitmiş diye merak ettim. Yavuz'un diş çölünde ne işi vardı? <gülüyor> o zamanlar... ...sanki bugün gibi... ...küffar güçlü... ...müminler zayıf. Müminlerin onuru zedelenmiş. <gülüyor> Ve onlarla birlikte bütün insanlığın onuru zedelenmiş. Yavuz atını atlamış. Mahmutlamış şatını. <gülüyor> o günlerde... Müslümanların halifesi Mısır'da. Yavuz oraya gidip gücü eline geçirecek. Müminlerin onun için. Hakimiyet davası için değil. Aslında sahilden gidebilirdi oraya. Ama o zaman Mısırlılar haber alırdı Yavuz'un gelişini. Karşısına çıkarlardı, savaş çıkardı, kan dökülürdü. Yavuz'u öldürmek için değil, diriltmek için gidiyordu. Hakim olmak için değil. Kahire'ye girdiği zaman... ...orada cuma hutbesinde... ...Kahireli imam... ...Yavuz için... ...hakimül harameyni şerifeyn deyince... ...erkekler çok iyi bilir. Cuma namazında hutbede konuşmak haramdır. Yanındaki konuşsa bile... ...ona sus demek bile haramdır. Ama Yavuz... ...hutbede... ...Yavuz'un hakim olduğunu söyleyince imam... ...hutbeyi keser, sus der. Ben... حاکم